Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçten sanat programındasınız. Bugün çevrim içi teknolojiler sayesinde Paris'e Stadezer'ın Montmartre e, atölyelerine bağlanıyorum. Orada bir sanatçı dostumla sohbet gerçekleştireceğim. Beş aydır neredeyse orada olan Güneş Terkol. Güneş hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetin için Çelenk'in. Ben teşekkür ederim. Atölyendesin şu anda. Burası aynı zamanda bir stüdyo daire yani hem yaşayıp hem çalıştığım bir yer. Arkanda burada yapmakta olduğun ya da tamamlamış olduğun işlerden seçkiler de var. Çok da güzel bir ortam hakikaten. Ee, sen beş aydır oradasın. Ama bu aynı zamanda senin Paris'teki ilk misafirlik deneyimin de değil. Yani ilk rezidansın da değil. Onu hatırlamaya çalıştım. E, 2017 yılındaymış. Sen Paris'te İKSV'nin yürütücülüğündeki stedezer atölyesine de gitmiştin. O dönemde de seninle görüşme fırsatı bulmuştum. Benim de Paris'e geldiğim bir dönemdi. Evet. E, bu yılda Ekim ayında tekrar Paris'e geldiğimde seninle buluştuk. Ve hatta birlikte Hangar Y'in, yani Paris'in biraz dışındaki eski bir Zeppelin hangar. Art Explorer'ın ön açılışına gittik onların sergilerinin, projelerinin. Evet. Niye bu kadar detaya girdiğimi soracak olursan, senin Paris'te bulunma vesilen de Art Explorer'ın davetiyle gerçekleşiyor bu kez. Yani Stetezer'a tekrar gidiyorsun ama Stetezer bünyesinde bu sefer farklı bir lokasyonda, yani e, Ville de Paris tarafında değil ama Montmartre tarafında, Paris'in yüzyıllar boyunca tarih, sanat çevreleriyle, bohemlikle e, anılan e, bölgesindeki e, kampüsündesin ve bu seferki davet ediliş biçiminde uluslararası bir vakıf olan R Explora vesilesiyle oluyor. Orada 8 sanatçıyla birlikte yani 8 sanatçıdan birisin ve birlikte katıldığımız programda Art Explorer'ın ortaya koyduğu projelerden, işbirliği yaptığı oluşumlardan biriydi. Her yıl 6 ay orada programasyon yapacaklar diye anlıyorum ve önümüzdeki ayda açılması planlanıyor. Belki senin de orada projelerin olur. Ama bugünkü buluşma vesilemiz iki taraflı. İlki Paris'te bu ikinci deneyimin, yani ikinci uzun süreli deneyimin nasıl başladı, nasıl gelişti, nasıl hissediyorsun? İkinci bir aşamada da onu ayrıca soracağım sana. Yakında açık atölye ziyaretleri var. Biraz da onun programasyonunu konuşuruz. Bu beş ay senin için nasıl geçti Güneş Paris'te? E, beş ay e, çok verimli geçti. Bayağı üretken geçti. Geçen bahsettiğim gibi 2017 senesinde 3 ay kalmıştım. O yüzden aslında Eylül'de buraya yerleştiğimde burası 18. bölge. Ayaklarım götürdü beni her yere aslında. Demek ki o zamandan kalan bir e, beden hafızam e, çalışmaya başladı. E, bu proje <gülüyor> yeni bir proje aslında. 2-3 yıldır yapılan bir proje. E, çok güzel bir bahçesi olan bir kampüs. E, i̇çeride pek çok farklı binalar var. E, ve çok yeşil ve kuş seslerinin olduğu bir yer. Yani şunu demek istiyorum. Mon gibi aslında Galata Kulesi gibi düşünebileceğiniz bir yer. turistik bir yer. Ama bahçenin kapısını kapattığınızda, atölyenize girdiğinizde de çok izole kalabildiğiniz, hani kendi kendinize üretebildiğiniz, yoğunlaşabildiğiniz bir alan. <gülüyor> o yüzden çok memnun kaldım. Ee, daha bir ayım var. Ee, umarım daha da güzel geçecektir. Başka sanatçılar da merak ediyor olabilir Güneş. Nasıl davet edildin? Bu programa katılman nasıl gerçekleşti? Ve kısacık ondan başlayabilirsin. Ve yedi diğer sanatçı daha var senin gibi Art ile Stetezar'ın işbirliğiyle Monmart kampüsünde çalışmakta, yaşamakta olan. E, şöyle gelişti. E, aslında Art Explorer herkese açık bir çağrı yapıyor internet sitesi üzerinden. Altı aylık projeler veya mesela ikili olarak katılmak isterlerse insanlar şey onlar için de üç aylık e, projeler sunabiliyorlar. E, ve bu süreç boyunca eğer seçilirseniz sizi, sizi başka işte kuratörlerle tanıştırıyorlar, sanatçılarla tanıştırıyorlar. Mesela ben geldiğimden beri işte üniversite öğrencileriyle toplantılar yaptım. E, onun dışında işte projeme çok büyük katkıları oldu. E, her şekilde destek oldular. Ha, profesyonel bir ekip. O anlamda memnunum. E peki senin bir proje önerin de var değil mi? Proje buraya başvurduğun zaman ve asıl geliştirmeyi amaçladığın Paris'teki döneminde biliyorum. Atölyende de şu anda önümde e, görüyorum görüntülü bir kayıt yaptığımız için seninle başka işler de ortaya koymuşsun. Ama temel bir e, odağın var oraya gitme sebebin herhalde proje önerin de o biçimdeydi. O nasıl gelişiyor ve nedir? Çünkü oradaki kadınlarla kadın evleriyle işbirliği içinde de yapıyorsun. Senin her zaman sanat pratiğinde ...olan bir şey bu ama Paris'tekilerle bu kez çalışıyorsun ve oraya adapte ediyorsun. Yeni şeyler öğrendiğinden, yeni şeyler keşfettiğinden de eminim o süreç nasıl gelişti? Benim işte başvurduğum projenin ismi Bankart Atölyesi projesi. Ben bu projeyi aslında neredeyse 10 yıldır yapıyorum. 2010 senesinden beri farklı ülkelerde farklı kadınlarla işbirliği içinde gerçekleştiriyorum. Paris için de yeni bir pankart çalışması yaptım. Yaklaşık üç metre iki buçuk metre boylarında bir pankart. Bir fon hazırlıyorum bu atölyelerin öncesi. da genellikle şehirle ilgili oluyor. Bu sefer bir tren motifini seçtim. Büyük bir tren var merkezde, raylar var. Tren aslında bizi geçmişle, şimdiyle ve gelecekle bağlayan bir metafor gibi düşünebilirsiniz. İçinde de 10 tane anonim kadın karakteri var. Her birinin taşıdığı bayraklar var. Ee, bayraklar atölye öncesi boş oluyorlar. Atölye sürecinde de işte katılımcılar say sayesinde nakşediliyorlar. Herkes kendi dünyasını açıyor. Hayalleri konuşuyoruz. Aslında şey diyoruz işte bu trene bindiğinizi düşünüp yola çıksanız eğer e, nerede inmek istersiniz, nerede yaşamak istersiniz. Dileyenler şehrin problemlerini anlatıyor, dileyenler kendi kişisel hayatlarından yola çıkarak e, hikayeler çiziyor, veya yazıyor. Burada da başladık atölyeleri yapmaya. E, dört tane dernekle çalışıyorum şu anda. <gülüyor> Ay çok pardon. Bir tanesi Kadın e, Evi diye bir dernek. Mözevdefem. Bu çok ilginç bir dernek. Ben hayatımda ilk defa böyle bir yer gördüm. Hastanenin içine giriyorsunuz. Ee, ama tabii ki çok özel yapılmış mimarisi olan bir hastane. Sendönü'de şehrin çok dışında. Ee, ve hastanede işte şiddet görmüş kadınlara hem fiziksel hem de psikolojik de, e, bir e, yardım yapılıyor. Aynı zamanda bir atölye kısımları var. Atölyede de Atölye öğretici bir sanatçı bir kadın, gelen gelmek isteyen gönüllü olarak gelmek isteyen kadınlara işte sanat üzerinden bir rehabilitasyon yöntemi uyguluyor. Çok harika insanlar, çok öğretici oldu benim için böyle diyaloglar içinde olmak bana da alan açtılar. Ben de oraya gittim. Gittiğimde işte katılmak isteyenlerle beraber o bahsettiğim işte. E, bayrakları e, bayraklar üzerine düşündük onları tasarladık e, Haftaya cuma günü 3 Şubat günü de final olarak e, buraya gelecek hepsi bahçeye gelecekler bahçede Villa adettiği bir ayrı bir bina var Onun içinde atölmizi e, tamamlamış olacağız bu kez iadeyi ziyaret yapıyorlar onlar sendyiz ziyaret hali Peki yani. nasıl arka planlardan gelen kadınlar bunlar? Yani etnik olarak göçmenler de olabilir, aralarında farklı kuşaklardan olabilirler, farklı... E, sebeplerle e, şiddete uğramış ya da or oraya sığınmayı tercih etmiş olabilirler. Lamezon Defam'da birlikte çalıştığın kadınlar nasıl profillerden, nasıl anlaştınız? E, sanatın dilini kullandınız diye tahmin ediyorum. Aynen o, sanatın dilini kullandık. Yine, yine de aranızda başka tür diyaloglar da e, gelişmiş olabilir. Kadın evet çalıştığı işte biraz şey daha, daha bahsedersen iyi olur. Mesela gönderdiğin süreç fotoğraflarından birinde Madagaskar haritası ve Madagaskar yazmışlar üzerine. Hani bir kukadının evet. orası kökenli olduğunu tahmin ediyorum. Aslında şey gelişti hikaye. Yani birazcık daha öne alırsam. Bu benim kaldığım yer. 18. bölge. Tam böyle Mars Saint-Pierre. hani Bütün Paris'in en meşhur kumaşlıların olduğu bir bölge. O yüzden ben aslında haftadaki üç güne o ziyarete gidiyorum. Ve bana bir sergi gibi geliyor onlar. Ve işte bu dört ay boyunca ben oralar kumaşlar topladım bu atölye için farklı desenlerde farklı motiflerde kolaj yapabileceğimizi düşündüğüm işte e, renklerde ve farklı kültürlere ait kumaş parçalarını topladım. Atölyelerde de insanlar farklı kültürlerden türlerden tabii ki. Fransız vatandaşı olanlar da var. Sonradan Fransa'ya gelmiş göçmenler de var. Ayrıca bahsettiğim Kadın Evi Derneği dışında ben birkaç grupla daha çalışıyorum. Mesela Görünmez Saatler Ofisi diye bir yer var burada. Onlar beni ziyarete gelmişlerdi. Onlar da göçmenlerle çalışıyorlar. Akvaryum diye bir mekanları var. Akvaryum Oberville diye bir yerdi. <gülüyor> O da gerçekten büyük konukların olduğu bir yer düşünün. Orada böyle cam mekan, akvaryuma benzeyen bir tane stüdyo var. Stüdyoya girdiğinizde hem dil hem de dikiş kursu veriliyor. Burası çok öğretici bir mekan. Yani model alınacak yerler gerçekten. Oraya işte sonradan göç etmiş Fransa'ya sonradan gelmiş kadınlar. Orada hem dil öğreniyorlar hem dikiş öğreniyorlar. Hem de üretimlerini paylaşıyorlar. O yüzden farklı kesimden kadınlar var her yaştan. Her yaştan. Şunu da sormak isterim. Hatırladığım, bildiğim kadarıyla sen pedagoji eğitimi de aldın. Yani de, ders verebilmek için özellikle çocuklara, farklı yaş gruplarına falan. Yani sadece görsel sanatlar alanında akademili bir sanatçı değilsin. Bunda iştigal etmenin yanı sıra eminim o pratiğine de katkısı olan böyle bir pedagojik eğitimin de var. Senin yaptığın sanatçılar, senin yaptığın diğer kadınlarla sanatçıların yaptığı atölyelerden biraz daha farklı olarak aynı zamanda böyle bir eğitim nosyonu da işin içine en azından o konuda bir farkındalık ya da e, teknik, metodolojik olarak içinde yer alabilir. Bununla ilgili burada nelerle karşılaştın? Dünyanın dört bir tarafında farklı gruplarla çalışmış biri olarak. Evet, burada yani inanılmaz bir şeyle, görsel bir yetenekle karşılaştım aslında. Yani çok şaşırtıcı derecede mesela ee, güzel hikayeler çıktı mesela o bahsettiğim Madagaskar hikayesi gitmek istediğin yer benim kalbimdeki ada dedi mesela katılımcı ee, ve orayı, orayı o yüzden Madagaskar koydu aslında oralı biri değil ama Öyle mi? hayal ettiği yer olarak yani. ama kalbinin içindeki bir ada demesi de onu dile getirirken ki kullandığı işte figürler, kompozisyon, renk seçimi bana çok e, e, ne derler e, çok zengin geldi yani bir görsel üretim yaparken ya da işte onu metinlerle, şiirlerle birleştirirken ki durum bence bayağı incelikli. Mesela diğer bir örnek var. O da kadınlar sahilinde yaşamak isteyen bir kadın. O da mesela işte bir kumaş, motifli bir kumaş düşünün. İşte düşmüş bir kadın ayağa kaldıran bir erkek motifi vardı. Tam böyle klasik duvar resimlerindeki hani Fransız tarzı bir şey desendi. O da bu sefer, o adamın suratına bir kadın suratı kolaj yaparak işte aslında burada işte kadın dayanışması kız kardeşlik gibi yorumları açtı. Çok güzel dünyaları var. Herkes herkes birbirinden farklı ve çok güzel dünyaları var. Harikaymış gerçekten de. Peki Güneş şimdi bütün bunları kendi ziyaretçilerin dışında. Halka da açacaksın, öyle diyelim. Kamu programı bizi bekliyor. Biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Sizin için heyecan verici bir şey olsa gerek. Birkaç kurumun birden e, ortaklaşa düzenlediği bir şey olduğunu anlıyorum bunu. Sadece RxZ ya da Stadezer'ın değil. Aynı zamanda Güzel Sanatlar Akademisi de projenin ortakları arasında. Dolayısıyla üçlü bir programasyon e, yürütüyorlar belli ki. Ve de... E, Performansların gerçekleşeceği işte projeksiyonların gösterimlerin yapılacağı aynı zamanda sanatçı atölyelerinin ziyarete açık olacağı ve sanatçılarla sohbetin işleri üzerine konuşmanın mümkün olacağı bir atmosfer sizi bekliyor. Buradan da duyurmuş olalım Paris'e yolu düşen ya da Paris'te yaşayıp da bizi dinleyenler gidebilirler. Resmi tarihleri 4-5 Şubat 2023 saat 2 ile 6 arası Giriş tamamen ücretsiz. West International Des Arts'ın Montmartre kampüsünde olduğunu uygulayalım. Ama aynı zamanda öncesinde 3 Şubat'ta bir profesyonel ön izlemede var. Biraz daha davetlere yönelik. Bütün o kampüste farklı farklı e, binalar var atölyelerin dağıldığı. Biraz önce güneş zaten özetlemiş oldu. E, bahçe var. E, dolayısıyla gayet kendi duvarlarını, kapılarını kapattığın anda zaten bambaşka bir yerdesin. Ama içinde bulunduğu bölgede e, Monmart alanına dahil oluyor. E, neler bekliyor bizi? Sen, seni neler heyecanlandırıyor bu programasyonda? Kendi e, tabii ki atölyeni açıyor olmanın yanı sıra diye sorayım sana. Çünkü evet. o kadar diğer hem r ile oraya giden sanatçılarla hem de Sideser'ın diğer sanatçılarıyla da bu 4-5 ayda çok güzel diyaloglar geliştirdiğini biliyorum. Evet, geliştirdik birbirimize, yardım ettik, projelerimize yardım ettik. İşte e, yeri geldi, beraber dışarı çıktık. E, kimi zaman ofiste toplantılar yaptık, buluşmalar gerçekleştirdik. E, aslında bir, bir kısmıyla bayağı bir kaynaştık. E, dediğin gibi Cuma günü, haftaya Cuma günü olacak açılışımızda daha çok performanslar ve atölyeler olacak. Benim için çok heyecan verici çünkü hani aslında bu süreçte daha çok dışarılarda buluştuğumuz için atölyelerini görmek fırsatı bulmak iyi gelecektir. Ben o gün işte bahsettiğim gibi pankart atölyesinin finalini yapacağım. Son buluşması beşinci buluşmayı yapacağız. Aynı gün akşam da saat 4 ile beş arası ses atölyesi düzenleyeceğim başka Aa. bir ekiple. Evet her yine bir on kişilik bir ekiple. E, bu, bu da şöyle gelişecek işte benim Eylül'den beri kaydettiğim sesler var Paris'te o sesleri dinleyeceğiz sesin kaynağı üzerine düşüneceğiz ve bir günü planlarken hangi sesleri duymak istiyoruz üzerinden bir, bir rota çizebilir miyiz e, bu konu üzerine düşüneceğiz ve işte keçe malzemesi üzerine e, yani hem sesi yalıtan hem de e, bir şekilde bir sıcaklık hissi veren e, malzeme üstüne e, duymak istediğimiz sesleri ve duymak istemediğimiz sesleri betimleyeceğiz böyle bir çalışma olacak. E, aynı zamanda da öğlen bitirmiş pan pankartla bahçede bir yürüyüş yapmak istiyoruz. İşte belki kuş düdükleri çalarız. Zaten kuşlara eşlik ederiz. E, ve atölyeye yerleştiririz diye düşünüyorum. Resmi geçit yapacaksınız yani. Evet. evet final, final geçidi. geçidi. Harikaymış. Ee, senin e, kolektif pratiklerine çok aşina olmayanlar için hatırlatalım. Güneş Terkol'la birlikteyim bu arada radyosunu yeni açanlar için Açık Radyo'da hariçten sanat programındayız. Ben de programcınız Çeleng. Güneş Terkol halihazırda hazırda Paris'te e, neredeyse 5 aydır orada çalışmalarına devam ediyor. Şubat sonuna kadar da orada olacak. Yolunuz Paris'e düşerse buradan hatırlatmış Olalım. Ama aynı zamanda İstanbul'da hali hazırda devam etmekte olan bir sergi ve programasyon senin e, bireysel ve kolektif ses üzerine, müzik üzerine, performans üzerine çalışmalarını da bize hatırlatmış oldu. Evet. Hmm. O... Salt'taki sergiden bahsediyorum. 1990'lı yıllar sahne sanatları ve performansa odaklanan Amirak Bıykoğlu'nun programasyonunu yaptığı bir proje. Bunda yakın zamanda sizin de geçmiş dönemden hayranlarınızın, benim de tabii ki, <gülüyor> olduğu büyük bir fan kulübünün de bir performansınız gerçekleşti. Onun hakkında neler söylemek istersin ya da bu sergiye katılımınız hakkında genel olarak? Hazamızı olarak sergiye davet edildik. Hı hı. E, projemizin ismi de Akışı Kes. E, Akışı Kes e, yine dünyanın çeşitli ülkelerinde e, bir süreliğine e, açık bir davetle e, insanları davet ettiğimiz ve bedenlerimizle genellikle yaya yolunu kestiğimiz çok basit, hızlı ve e, enerjik bir performans. İlk e, yaptığımız performansı seçtik. İstiklal Caddesi'nde tabii o zaman Garanti Platform da orası. E, orada yaptığımız işte bir sanatçı misafir programı döneminde. ...yaptığımız bir performanstı. Ee, Akışık kes. Tabii ki çok... E, ...güzel o döneme tekrar bakmak... E, ...o dönem üretilmiş işleri görmek... E, ...daha açılsa ve devam etse keşke. E, bu arada... ...Kasım ayında da... E, ...sinema sahnesinde... E, Açık, sinema. Bir, Açık sinemada... Yani. ...bir performans gerçekleştirdik. Ben de İstanbul'a gelme... ...ve sevdiklerimi görme fırsatı buldum. Yani bizim için çok... Güzel bir dönemde evet. Harika. Peki önünde neler var Güneş? Ee, daha Paris'te vaktin var biliyorum ve biraz önce konuştuğumuz işler dışında farklı işler de ortaya koyuyorsun aslında atölyende e, üretmeye devam ediyorsun. Hatta önceki konuşmamızda bu bu seferki misafirlik programının 3 ee, ay değil de 6 ay olması çünkü daha önce Paris'e gittiğinde 3 aylık bir programa gitmiştim ve ilk kez aslında Paris'te uzun süre e, kalıyordun. Evet. Şimdi artık bildiğin bir kentte 6 ay daha çok işine odaklanabileceğin bir dönemdesin. Neler var önünde başka nelerle uğraşıyorsun biraz da onlardan bahsedebilir misin? Evet bir yandan da bireysel çalışmalara devam ettim bu projeyi yaparken ee, daha çok işte rüya içinde rüya diye bir seri yaptım. E, yine tüller kullandım, burada aldığım yeni kumaşları kullandım, e, aslında yeni kolajlar yaptım, e, onları e, devam etmek istiyorum, işte buradan gidene kadar, yani Şubat'a kadar üretimlerime devam etmek istiyorum. Onun dışında İstanbul'a döndüğünde yoğun bir program var aslında, e, biz Alaca Heyheler ekibi olarak Arzu Yayıntaş, Tuna Boylu ve ben e, bir kitap yapacağız. O yüzden işte Türkiye'nin çeşitli şehirlerini gezeceğiz, i̇şte kadınlarla görüşmeler yapacağız. Daha önce yapmış olduğumuz bir projenin daha kapsamlı, daha çok ayaklı bir versiyonu olacak. Bu proje için de sahadan destek aldık ve bayağı heyecanlıyız şimdiden toplantılara başladık. Evet, biz bizi heyecanla bekliyoruz ama biraz daha projeden bahsetmek ister misin? Eğer çok e, erken bir aşamada değilse çünkü uzunca süredir de üzerine düşündüğünüz, geliştirdiğiniz, devam ettirdiğiniz bir şey aslında. Evet. İhamet kitaplaşacak ve evet. e, sonuç bir çıktısı ortaya gelecek öyle diyelim. Aynen. E, Alaca heyheller aslında Ay Çadırı diye düşündüğümüz bir projeydi. Ark Kültür'de düzenlediğimiz bir serginin kapsamında. Kadınlığın döngüleri üzerine sorular hazırlamıştık. Yedi soru vardı işte doğum, menopoz, işte düşük. Ee, işte Bir çeşitli dönemlerimiz. Kadınlara, kadınlara ait yaşanan biyolojik dönemler üzerine sorular hazırlamıştık ve e, pek çok cevap almıştık. Onları editledik, bir araya getirdik. Ama hani kendimiz bir PDF basmıştık sergide göstermek üzere. Şimdi biraz soruları geliştiriyoruz. Neler ekleyebiliriz, neleri çıkarabiliriz? Ee, bir de bu sefer hani... Sadece soruları yöneltmek değil, atıyorum mesela Mersin'e gidip, 8 Mart'ta Mersin'de olacağız. E, Mersin'e gittiğimizde oradaki katılımcılarla atölyeler yapmak, e, paylaşımı daha yüz yüze, e, e, daha yakın bir temas içinde gerçekleştirmek istiyoruz. İşte İstanbul, İzmir, Bursa gibi şehirlere de uğramak istiyoruz. Yani bu bir yıl içinde biz hem bu soruları yöneltip hem cevapları toplayıp hem de eş zamanlı olarak atölyeler de düzenleyerek e, bir süreç geçirmek istiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde demek ki Mersin'de olanlar ya da oraya yolunu düşürenler evet. sizi orada görebilirler. Bu tarihi evet. koymuş olduk. Peki Doğru. çok teşekkür ederim sana. Ee, teşekkür... Ben teşekkür ederim Çelen. Çok mutlu oldum. Tekrar hatırlatmak adına Paris'te olanlar ya da yakında Paris'e gidecek olanlar için hatırlatmış olalım. 4-5 Şubat tarihlerinde 2023 yılında kaydediyoruz bunu. Saat 2 ile 6 arasında Paris'te. site International des Rue de Le Brevoir caddesindeki sokağındaki adresine, yani Montmartre'deki kampüsünde sadece güneş terkolu değil... Aynı zamanda e, programa R Explorer ile katılan Nikil Chopra, yanlış telaffuzlarım için kusura bakmasın. Farklı coğrafyadan isimler var. Ayşe Hamit, Clara Jo, Manuel Mathieu, Mizanur Rahman, Craftury, e, e, Ser Serpas, Lucky from yani Güneş'in programasyonu paylaştığı aynı çerçevede e, davet edildiği diğer sanatçılar ama aynı zamanda Akademi de, de, akademi de Bozar yani e, Güzel Sanatlar Akademisi'nin işte, internasyonelde iş birliğiyle programa katılan e, iki sanatçı daha e, Jake Troy ve Frederick Mullet. E, ve de 2-12 programasyonuyla yine buraya davetli olan e, diğer sanatçılar da onları da hızlıca söyleyeyim. Sara Kayar, Emma Şaran, Cindy Couton, Elen Foquet, Muhammed İsmail Lute, e, Nicolas Magre, Leonas Noa, Bura taşa ve Rejan e, Peytavin adlı sanatçıların hepsinin atölyelerini farklı farklı binalarda, aynı zamanda bahçede çalışmalarını e, Güneşler Kolu'nun farklı kadınlarla ve kadın gruplarıyla ortaya koyduğu e, pankartın oradaki resmi geçitini, ses atölyesini, bu pankartın finalize edilme sürecini bütün bugünlerde görmek mümkün. Hatta e, Pazar günü de yani 5 Şubat Pazar günü de atölyeler açık olacak. E, onu da ziyaret etmek mümkün olacak gösterimler, performanslar ve daha pek çok proje var. Keşke oraya gitsek ve biz de görebilsek diyecek. programın ona erdi. Güneş eklemek istediğim bir şey olur mu? Yo, çok teşekkür ederim. Seni görmek, seninle konuşmak çok seviktik. Benim için de aynı şekilde Güneş. O zaman hoşça kalın diyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar.